Kıymetli camiada dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Etam Cevecioğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, tasavvufi görüşlerini ve menakıbını anlatıyorlar. E, muhterem hocam, bir önceki programımızda bu Esad Efendi Hazretlerimizin marifetle alakalı, ilimle alakalı görüşlerinden bahsediyorduk. Orada kalmıştık. Evet. Ee, dilerseniz buradan devam edebilir miyiz? Oldu. Teşekkür ederim. Evuz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahu Teala kendi ilim sıfatından insanlara da vermiştir. Evet. Yani El Alim Allah'ın bir sıfatıdır. ...Allah'ın bir ismidir. Ve... ...halife olduğu için... ...halife olması münasebetiyle... ...insana da... ...El-Alim isminden bir nasip vermiştir. Evet. El-Alim isminden bir nasip vermiştir. Biz... ...bu El-Alim... ...sıfatı... ...esması ile Allah'ı bilebiliriz. Eğer kişide... Allah'ın ilim sıfatından bir nebzecik dahi yoksa o kişinin Allah'ı bilmesi mümkün değildir. Ki Ramazan Mahmut Sami Efendi Hazretleri aynen bu ifadeyi kullanıyor. Yani Musahabe 6. cilt 115. sayfasında eğer Allah'ın El-Alim isminden bir yansıma olmadıysa Allah'ı bilmesi mümkün değil diyor. Yani Dolayısıyla biz evet. Allah'ı Allah'la biliyoruz. Biz evet. kendimizden bilmiyoruz. Allah kendisini bilme kabiliyetini bize verirse, el alimden bir, bize bir Lise. nasip olduysa evet. o sayede Allah'ı bilebiliyoruz. O da çok önemli. Evet. Dolayısıyla Allah bize ne kadar nasip ettiyse, ne kadar bilmemizi istiyorsa biz Allah'ı o kadar bilebiliriz. Daha marifetullah konusunda söylenecek fazla bir söz yoktur. Allah'ı Allah'la bilmek. Allah'ı nasıl tanıdın diye soruyorlar. Evet. O büyük satlardan birisine Eski Selef dönemi Sufilerinden birine soruyorlar Allah'ı nasıl bildin? Allah'ı nasıl tanıdın? Ben Allah'ı Allah'la bildim Allah kendisini bana ne kadar tanıtırsa O kadar bildim diyor evet. Yani nefsine pay çıkarmıyor Bu da ayrı bir konuşulması gereken incilik. Bir Lütf olmuş oluyor lütf. Allah'ın lütfuyla, lütfuyla Allah yani. Cennete girmek diyor lütfuyla evet. Ve peygamberimiz bu noktada Ma arifnaka hakka ma'rifetike ya ma'ruf diyor. Ey bilinen Allah. Seni hakkıyla bilemedik diyor. Evet. Bunun üzerine çok düşünmek lazım. Peygamberimizden daha yüksek marifet sahibi var mıydı? Yoktu. O dahi böyle söylüyor. Yani hakkıyla, hakkıyla bilemedik diyor. Devam ediyor orada. Ma abadnaka hakka ibadetike ya mabud. Evet. Ey mabud. Hakkıyla sana ibadet edemedik. Ve ma şekernake hakka şükrike ya meşkûr Yani ey kendisine teşekkür edilen Allah. Sana layık ve teşekkür edemedim. İbadetin özü nedir? İbadeti çok ciddi yapacaksın. Yapamadım diyeceksin. O yapamadım işte bu oluyor. ...ama hakkını yerine getireceksin... Getiririzden sonra... ...hakiki ibadet böyle olmaz ama... ...işte bu kadar yapabildim. Evet. İşte ibadetin kemale ermiş hali budur. Sana... şükre edemedim. Halbuki hakkıyla şükür ediyorsun Allah'a. Hayır beğenmiyorsun. Yaptığın şükürlerini, yaptığın ibadetleri... ...ve meydana gelen marifetini beğenmiyorsun. Marifet marifet ama... ...marifet böyle benim gibi bir insanın... ...bu kadar bilmesiyle olacak bir şey değil. Daha ileri bir şey... ...ben aşağılarda kaldım... ...diye... ...tevazu... ...işte kulluk bu tevazu, alçaklık, zillet... ...Allah'ın önünde kendini hiç bilmek... ...kulluk diye dedikleri bu... Az, ...ibadeti... Evet. ...yaptığınız ibadeti Allah'ın başına kalkmayın diye... ...ayetler var ya Kur'an-ı Kerim'de... ...üç kuruşluk ibadet yapıyor... ...bana cenneti ver diyor, hemen başlıyor... Evet. ...bir ibadetin, ibadet mi bakalım... ...hemen karşılık istiyoruz... Yani. Hemen karşılık bekliyorum. ...sana ibadet ettim, bana bir şeyler ver... Sen vazifeni yapıyorsun. Görev yapıyorsun. Yani yapman gerekeni yapıyorsun. Verilen nimetin şükrü bile değil yani. Değil ya. ya. Evet. Efendim, bir müridine bir dua yapar Esad Erebli Hazretleri. Diyor ki duasında Cenab-ı Allamül Güyub, bilen Allah. Kalen bilip de halen bilmeyen güruhundan etmesin. Yani lafta Allah'ı bilip de yaşantısında iç halinde kalben içten Allah'a yabancı olan dili hep Allah diyor ama kalbi Allah'a yabancı. Bizi bu bu gruptan etme ya Rabbi diyor. Evet. Yani burada gündeme ne geliyor biliyor musunuz? Şimdi Hazreti Musa Aleyhisselam'ın meşhur anekdotu aklıma o geldi. Hazreti Musa Aleyhisselam... Allah'a diyor ki Ya biliyor diyor çok sevdiğin Ve seni de çok seven bir kul bana göster Evet Allah falanca yerde işte denizin kıyısında diyor Çobanlık yapan bir var Onu çok seviyorum diyor Hazreti Musa aleyhisselam gidiyor Bakıyor ki adam elini açmış Allah'a dua ediyor Ey Allah'ım Çorabın sökükse dikeyim Ayakkabın yırtıldıysa tamir edeyim Karnın assa şu koyunlarımdan sana süt sağıp vereyim. Elbise yoksa koyunlarımın yönünden sana hırka yapayım. Karnını assa burada bir kebap hazırlayayım. Sen ne istiyorsan vereyim. Ne ihtiyacın varsa yapayım. Bana söyle ya bir. Gözünden yaşlar gelerek böyle dua ediyor. Hz. Musa aleyhisselam bakıyor. İslam inanç esaslarına aykırı bir şey Anturvomorfiya var orada. Evet. Yani Allah insan olarak anlatıyor. Yani insan, hitap ediyor gibi hitap ediyor. Sanki karşısında bir insan varmış gibi konuşuyor. Evet. E bilmiyor adam o kadar tanımış. Evet. Ama o konuşmasındaki samimiyet. Allah o samimiyete bakıyor. Allah laflara bakmıyor. Bel ila kulubikum. Allah sizin kalbinize bakar. Şekillere bakmaz. Diyor ben Allah'ın peygamberi Musa'yım. Beni sana gönderdi. Allah seni çok seviyor. Ama bu Allah böyle bir maddi bir varlık değil, insan değil. Sanki sen bir insanla konuşuyormuşsun gibi. Bu yanlıştır. Bunu düzelt bakalım. O da şöyle bana, bana anlat nasıl ibadet edilir? Allah nasıl? Hz. Musa anlatıyor, anlatıyor. Böyle ibadet edilir, şöyle ibadet edilir. He. Hepi bir anlattıktan sonra. Anladım ey Musa diyor. Bundan sonra ibadeti senin anladığın gibi, anlattığın gibi yapacağım diyor. Sana da teşekkür ederim diyor. Hazreti Musa aleyhisselam kucaklıyor, tokalaşıyor. Allah'a ısmarladık diyor. Veda ediyor, ayrılıyor. Hazreti Musa aleyhisselam denizin üzerinde yürüyüp gidiyor. Bir süre gittikten sonra bakıyor arkadan o çoban geliyor. O da denizin üzerinde yürüyor. O da koşuyor. Ey Musa ne var diyor bağırıyor Hazreti Musa aleyhisselam. ...o namazın üçüncü rekatında ne okuyacaktım... ...unuttum ben onu diyor. Hazreti Mustafa bakıyor, o da denizin üzerinde. Evet. Eski bildiğin gibi yap, devam et diyor. Evet. Yani O, sam o, o samimiyet var ya... Samimiyet o iç, var. Yani Allah'a olan saygı... ...o gözyaşı, ihlas... Evet. ...o sevgi, o muhabbet... ...o arzu, o istek... ...o vuslat ve vuslat ateşine olma... ...keyfiyet bu. Hani Mevlana diyor ya... ...insanlar... Keçi kesmiyor. İnsanlar keçinin gölgesini kesiyor kurban ederken diyor. Kurban bayramında. Evet. İnsanlar çoğu aslında inek minek kestiği yok. Koyun moyun kestiği yok. keçimesi kestiği yok. Gölgesini kesiyoruz. Yani kurban ibadetinin hep şeklindeyiz. Şekliyle, şekline bağlı kalma. Elen <Sessizlik> yena Allah, Allah'a ulaşmaz. Luhûmuha ve dimâuhâ eti ve kanı Allah'a çıkmaz. Evet. Velakin yenaluhu takva minkum kalbinizdeki saygı Allah'a duyduğunuz takva o çıkar Allah'a diyor. İşte ayetker mi bu? Buradan hareketle siz etiyle, kanıyla meşgulsünüz. Kurbanın şekliyle, aslıyla değilsiniz. Özüyle meşgul değilsiniz. Keçi değil gölgesiyle meşgulsünüz. Evet. Hakikatinden uzak düştünüz. Siz keçi kesmiyorsunuz. Siz kurban gününde... ...keçinin gölgesini kesiyorsunuz, kurban ediyorsunuz diyor. Gelin keç kesin diyor. Gölgeleri bırakın diyor. Şekillerle değil... ...ihlasa, samimiyete, öze bakın. Hani kalpte bir takva vardı. O nerede? اَوْوَلْبُدْنَ مِنْ شَعَائِرِ O büyük kurbanlık hayvanlar, büyük baş hayvanlar. Allah'ın şeairidir. Allah'ın şeairidir o büyük baş hayvanlar. Evet. وَمَنْ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ Allah'ın şe'a yerine saygı göstermek Haklıktır. kalbin takvasından ileridir. Ileri bir sonraki ayette ne diye başlıyor. Evet. O kurbanlık hayvanlara Sami Efendi elleri bağlı saygılı bir şekilde kurban kesilene kadar, kanının son damlası akana kadar bekliyordu. Aynı iki hayvanı aynı deliğe, aynı çukura Kesmiyor, kanını akıtmıyor. Ayrı ayrı gözlerini bağlıyordu. Bıçak çok keskin oluyordu. Sami Efendi Hazretleri'nin bıçağı çok keskindi. Hayvanlara eziyet vermiyor. Ve kanı bitene kadar salavat, dua ve zikirle meşgul oluyordu. Evet. Şimdi işte yani kurbanın özü buralardan çıkıp geliyor. Burada da dediği gibi yani lafta bilip de Halen hal olarak o bilgisini yaşamayan Kişilerden Cenab-ı Allah bizi uzak etsin. Biz onlardan olmayalım. İşte özü kaybetmek, özü dinin üzü, özü, iman bu devirde maalesef kayboldu. İslam akılcılık, rasyonalizm yüzünden şekilciliğe büründü. Ve ruhu kaybettiğim için ibadetlerden insanlar zevk almaz hale geldi. Akül ötesi, transandantal bir yapılanma ve strüktür var ibadetlerde. O strüktürü, yapıyı nasıl inşa etmemiz gerektiğini ancak tıstavufla öğrenirsiniz. Mana ilmiyle. Nasıl öğreneceğiz? Nasıl gerçekleştireceğiz? Bir mürşid kamilden ders almadıkça, zikrullah ile, fikrullah ile meşgul olmadıkça, geze, secdelerde, teheccüdlerde... ...Suriye için gözyaşı dökmedikçe... ...Kudüs için ağlamadıkça... ...bu hal elde edilemez. Onun için... ...biraz... E, ...gölgelerle değil de... ...gerçekliklerle ve hakikatlerle meşgul olmak lazım. Yani bir tasavvufi ya, eğitim gerekiyor yani değil mi hocam? E, gerekiyor yani. E, tatsız, tutsuz... ...rasyonalist, akılcı, şekilci bir İslam. Yahudilerin şekilciliği gibi. Aşk yok. Hz. İsa o akılcı yahudilerin akılcılığını yumuşatmak üzere aşk üzere gelmiş peygamberdi. Hazreti şeriat getirmedi. Hazreti Musa'nın şeriatine tabi tabi oldu Hazreti İsa aleyhisselam getirdiği muhabbetti. Evet. Yahudilerin yaşantısında aşk yoktu. İşte onların yaşadığı dine, Hazreti Musa'nın getirdiği şeriatı yaşayan Yahudilere aşk yani o çorbaya şeriat çorbasına aşk ve iman tuzu lezzeti katmaya gelmişti. Yoksa Hazreti Musa'ya gelen şeriatın aynısı İncil'de aynen var. Yeni bir şeriat getirmedi Hazreti İsa Aleyhisselam. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın getirmiş olduğu din üzere amel etti. O şeriat üzere amel etti. Ama şekle bağlı bir dinde o şekilden kurtarmak ruh muhtevasına, mana muhtevasına, tadını düzen, düzgün hale getirmek, tatlı hale getirmek, tuzlandırmak yani yenilebilir, içilebilir hissedilebilir, yaşanabilir bir mana dünyası olan böyle bir din olarak bunu ayağa kaldırmak üzere geldi Hazreti İsa ile selam. Hatta Hazreti İsa'ya gelen İncil İbranice değildi, Aramiceydi. Evet. Çünkü Aramice dili duygusallığa ve o duygusallık iç sezish kabiliyet hal bunları ifade etmek bakımından İbraniceden daha zengin olduğunu söylüyor İgnaz Codexier. Evet. Esad Efendi Hazretleri diyor ilim kişinin zühdünü artırması gerekir diyor yani zühdünü ve takvasını. Evet. Yani eğer zühd artırmazsa demek ki bu ilim olmuyor yani Esad Efendi'ye göre. Yani bununla alakalı neler söylenebilir yani. Efendim İnsanlar bilgisizlik ve cehalet karanlığından ve kötülüklerinden Evet ve tehlikelerinden kurtulmak için alimlerin ilim ve marifetlerine nasıl ihtiyaç duyuyorsa ahirete de Cenab-ı Hakk'ın ikram buyuracağı nimetleri isteyebilmek için alimlerin ilim ve irfanına başvuracaktır. Alimler el ulema varasetul Alimler peygamberlerin varisleridir yani alimler varis olabilmesi için okuduğunu yaşaması gerekir yani takva sahibi alim tak takva sahibi olması lazım onun için Şeyh Sa'di Şirazi Gülistan adlı eserinde alimi bi amel bezemburimâ bi asel ameli olmayan alim bal yapmayan arıya benzer bir başka yerde de ilmiyle amel etmeyen alim ...elinde meşale tutan... ...elinde fener taşıyan köre benzer. Kendine fayda sunuyor. Işığı taşıyor ama gözü kör. Hiçbir şey göremiyor. O ışıkla istifade edemiyor. İliminden istifade edemiyor. Bunlar... ...çarpıcı, vurucu... Evet, evet, e, ...anlam logolarıdır. Bunları... ...iyi değerlendirmek lazım. Yani ilim... ...mutlaka amel edilmek içindir. Onun için alime ile amile... ...iki kelime... ...Arapçada aynı harflerden oluyorsa... ...aynı mana verilebilir. Amile bildiğini yaptı. Bildi ve bildiğini yaptı. Alime de bildi yine bildiğini yaptı. ve hatta yaptığını bildi. Bu manalar... ...karşılıklı birbirine verilebilir. Ayın, mim ve lam harfleri... ...Alimede de var, Amile'de de var. Bunu çok iyi düşünmek lazım. Bu da Arapçanın... ...ince, hassas... E, ...böyle ayrıntılarından... ...ve güzelliklerinden birisi... ...dil çok zengin çünkü... ...alime amile ...ikisi aynı manada... Evet. ...ben biliyorum demek... ...ben öğrendim ve yapıyorum anlamına gelir... ...alim demek... ...biliyor ve bildiğini yapıyor... Yapmıyorsa alim denmez... ...bilgisayar denilir ona... ...kompüter denilir ona... Evet. ...teyif denilir... ...başka bir şey... ...kayıt cihazı denilir... ...MP3 denilebilir... Evet. ...alim denmez bir ihlas gerekiyor değil mi? Yani hocam ilim, şey, ilim, amel ihlas. Evet. İhlas da onun tadı, tadı, tuzu, biberi oluyor ve dediğimiz gibi o da tasavvufun konusu olmuş oluyor. Evet. Samimiyet, ihlas. Yaparken böyle kendinden geçerek yapmak. Evet. Mesela bir talebem vardı. Odayı temizleyeceğim hocam dedi. Temizle yavrum dedim. Temizledi. Ama üstün körü bir temizlik yaptı. Evet. Daha sonra ...bir başka talebem... ...hocam bir odanızı temizleyeyim dedi... ...bir baktım ki... ...dolapların içini... ...kitapları, yeri... ...halıyı, duvarları... ...lambaları... ...her tarafı tertemiz yapmış... ...sandalyeler silmiş... ...efendim söyleyeyim... ...kitaplara düzen getirmiş... ...kitapların tozunu almış... ...içerisini güzel... ...gül kokusuyla koklamış... ...aman Allah'ım ne kadar güzel... Evet. ...bu ikinci yapan talebim... ...beni daha çok seviyor... ...olduğunu anladım... Birinci talebe de seviyor ama... Evet. ...işte yaptığı iş neyse o kadar. İşte namazı kılarken... ...ikinci talebenin yaptığı gibi... ...namaz kılarsanız, ciddiye alırsanız... aşkla şevkle yaparsanız... ...o zaman sizde ihlas, iman... ...kalite, takva, vera var demektir. Üstün kör yaparsanız... ...ona göre işte... Yani allah Teala tabii daha çok razı oluyor. Yani tabii daha çok yapalım. razı oluyor. Tabii. Kaliteyle yapıyor kalite. işini. Evet. Kalitesiz amel değil, kaliteyle takva takva ile amel etme konusunda yığınlan ayet kelime var. Pek çok ayet var. Yani iman, İslam, ihsan işte. Takvanın konusu ihsanla alakalı bir keyfiyet. Buraya yükselebilmenin tek yolu da mana ilminin verildiği ve anlatıldığı öğretildiği irfan mektepleridir. Eskinin gnostik mektepleri dediğimiz yani Allah'ı tanıma marivetullah okulları yani tarikat-ı aliyelerdir. Meşayih-i Hazretleridir. Tabi biz şeyh deyince bir e, tipolojik profil çizmeye çalışıyoruz. Şeyhin tipolojik profili nasıldır diye gündeme evet. getirmek istediğimiz zaman biz i̇mam Gazali'nin ihyasında anlattığı bir şey profili var. Öyle olursa şeyh şeyhtir. Nasıl hocam? Yani nasıl... İşte... Önce ihlası, İhlas, evet. imanı, takvası var. Birinci kural bu. Evet. Ve o iman ve ihlasla da şeriatı yaşaması, ihsan mertebesinde olması, güler yüzlü olması, alim olması, cömert olması, tatlı dilli olması, insanlara hizmet etmesi, fedakar olması, vefakar olması, yani kendini topluma vermesi ve Cenab-ı Allah'ın emirlerine itaat, mahlukatına da şefkat çizgisini koruması... Evet. Bu gibi konular böyle deri toplu i̇mam azimimam gazali anlatmış bilgiyle beraber yaşamak yaşamakla beraber iyilasın bunlar hepsi toplayacak evet. bundan önce öte de Allahü Teala'nın vehbi bir takım nimetlerine Allah'ın hibe etmiş olduğu özel bir takım özel donanımlara da sahip olacak. sahip olması yani o da çok önemli evet, evet. Tabi, tasavvufun konusu hocam şey, marifet. Evet. Marifet de işte Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak. Yani Allah bilgisi anlamına geliyor. Evet. Sufilere göre işte marifetullah yani akılla değil de onun yanında başka bir şey yani bir keşif olması gerekiyor. deniliyor. Bu Esat Efendi Hazretlerinin veya işte diğer sufilerin marifetullahla alakalı genel kanaatleri nelerdir hocam? Evet. Efendim, tasavvufun ana konusu olarak marifet Allah'ı bilmenin adıdır. Tasavvur veya tasdik yoluyla olan kesin bilgiye denilir. Marifet, tasavvur veya tasdik yoluyla olan kesin bilgiye denilir. Evet. Marifetullah, Allah'ı bilme, Allah bilgisi anlamına gelmektedir. İstilahi olarak da sufilerin ruhani halleri yaşayarak, manevi ve ilahi hakikatleri tadarak elde ettikleri bilgi ve irfana verilen attır yani ruhani haller yaşıyor sufi ondan sonra manevi ve ilahi hakikatleri tadıyor yaşıyor ve bizzat yaşayarak kendisinde bir bilgi ve irfan medena geliyor evet. siz bildiğiniz bilgiyi yaşarsanız Allah size bilmediğinizin bilgisini verir diye hadis-i şerif var evet ve bununla ilgili buna benzer ayetler de var. İntıdda kulla yu Siz takvalı yaşarsanız, Allah'a yakın ve saygıyla yaşarsanız, Allah size bilmediklerinizi öğretir. Öğretmeniniz Allah olur. Öğretmen bildiğimiz klasik dünyevi öğretmen değil. Allah'ın kendisi size öğretmen olur. İşte bu şekilde hakkı, Allah'ı isim ve sıfatlarıyla bilip, daha sonra yaşantısıyla, muameleleriyle Allah'a tasdik etmek Mesela Allah beni görüyor Diyorsun Allah Bilgi, evet. doğru mu? Doğru bilgi evet. Allah seni görüyorsa Allah seni her yerde görüyorsa Yalan söyleyemez hale gelmen lazım Allah seni görüyorsa Onun bunun aleyhinde Dedikodu yapmaman gerekiyor Eğer Allah seni görüyorsa Yani Dikkat edin bu Allah'ı muamelesiyle tasdik etmek. Yani kafamız inanıyor, gönlümüz, kalbimiz inanıyor. Aklımız da buna kanaat getiriyor. Ama bunun neticesi bizde amel olarak ortaya çıkması Cömertliğe inanıyoruz, cömertliği düşünüyoruz. Elin cömertlik yapıyor mu senin? Evet. Yani davranışlarında da kalbindekini ve bildiklerini ve inandıklarını amele dökerek... ...tastik etmek marifettir. Marifet Üçün birleşecek. Akıl, amel, kalp, kalp ve amel. Kalp ve amel. Birisi inançla alakalı. Öbürü düşünmekle, öbürü eylemle alakalı. Üçünün birleştiği yerde marifetten ve derecelerinden bahsetmek mümkün. Tabii ihlas vesaire gibi kalite farklılıklarıyla birlikte. Evet hocam. Efendim, ahlaktaki kötülükleri gidermek ve kalbine sahip olmak anlamlarına gelir. Yani ahlakı iyileştirmek marifettir. ...kişinin kalbine sahip olmaz... ...kafasından geçen yanlış düşüncelere... ...dur... ...artık bunu düşünme... ...diyebilip... ...kendi düşünceleriyle... ...boğuşup... ...kendi düşüncelerini... ...yanlış düşünme mecrasından... ...güzel düşünme mecrasına... ...döndürebilmesi olayıdır... Evet. ...bunu yaptığınız zaman... ...artık siz de bir Allah dostu olmuşsunuz... ...demektir... Hocam, ...marifet aslında... sahibi olmuşsunuz... ...demektir... Evet, evet. ...tam Türkçesi bu... ...kıymetli Al-Kamra'yı dinleyenleri... Programımızın ikinci bölümünde tekrar hocamızla beraberiz. Muhterem hocam, bu Hasip Efendi'nin anlatmış olduğu, siz de Hasip Efendi ile e, görüştünüz. E, rahmetli, Allah şefaatlerini nail eylesin. Hasip Efendi'den naklediğiniz bir e, menkıbe var. Biri ağladı, öbürü üzüldü diye. Bunu dinleyicilerimizle paylaşabilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Efendim Kasım görüştüğümüz o muhterem Hasip Efendi 90'ını geçmişti yaşı Bize Kelami Dergan'da yaşadığı için epey bir malumat vermişti. Ahmet Hasip yılancı oldu. Yılancı oldu yılancı. E, 2000 senesinden önceydi Diyor ki Mevsim kıştı Aylardan da Ramazan'da Kayseri Develi'den iki gariban hoca biraz para kazanmak için İstanbul'a gelmişler. Ramazan'da camilerde mukabele, imamlık, müezzinlik vesaire gibi bir takım vazifeler yapmışlar. Sonunda bayram gelmiş ama kazandıklarını yemişler, içmişler, tüketip parayı bitirmişler. Evet. Bayramın ikinci günüydü. Bu iki hoca... ...melül melül... ...boyunları bükük... ...bizim dergahın kapısını çalıp... ...biz Kayseri'nin Develi kazasından... ...İstanbul'a ziyarete geldik. Ancak ekmek paramız tükendi. kendi. Memlekete mektup yazdık. Para gönderecekler. Para gelince Develi'ye döneceğiz. İzin verirseniz... ...sizin Kelami dergahında... ...kalabilir miyiz? Evet. Tabi o zaman... Din adamları sarıklı ve cübbe dini ikisiyle dolaşıyorlardı. İlmiye ikisiyle dolaşıyorlardı. Evet. Hemen Esat Efendimiz Hazretlerine gittik. Efendim iki tane hoca gelmiş. Parasız kalmışlar, dönecekler. Tekkede misafir kalmak istiyorlar. Ne buyurursunuz? O da münasip evladım, münasiptir. Kalsınlar buyurdu. Yani tekkenin burada bir fonksiyonunu görüyoruz değil mi hocam? Misafirhane. Tabii, tabii Misafirhane görüyor. fonksiyonu. sizlere, yolda, yolda kalanlara, aç kalanlara, barınak bulamayanlara bir barınma ve karın doyurma ve kalma yeri zaruret hallerinde. Sosyal, e, sivil toplum bölgüsü, STK. Yani şimdi otele yani. gitse para verecek. Belki parası yok tabii, ama tabii. tekkelerde böyle bir, bir hizmeti Bir de yiyecek de bulamaz var. otelde. Burada yani. para da var, yiyecek de var, yatak da var. Her şey bedava. Tabii ihtiyaç sahiplerine istimal edenlere değil. Yani İslam coğrafyasının her tarafında o zaman evet, bu evet, tepkiler tamam. varmış. Yani. Evet. Evet. Efendim bu hocalar iki gece dergâhta kaldılar. Üçüncü gün Pir Efendimiz beni huzura çağırdı. Huzuruna çıktım. Buyurun efendim dedim. Bana iki yirmi beş liradan şu elliliği al evladım. Ben çıktıktan sonra bu parayı o efendilere verdelim. Evet. O zamanki memur maaşları 25 lira 30 lira arası. Bir devlet memurunun aldığı maaş kadar para vermiş. Yani 25 lira bugünkü 25 lira değil. O, o zamanki para. O zamanki. Yani 1 aylık bir şey, maaş. Bir aylık maaş. Evet. Hatta burada açıklıyor. O zaman memur maaşları 50-60 civarındaydı özür dilerim. Evet. Yanlışlık yapmış olduk. 50-60 lira bir memur maaşı. İki memurun, bir memurun maaşını ikisine vermiş oluyor. Evet. Birine 25 lira, birine 25 lira. Yarım maaş vermiş oluyor. Düzeltme yapmış olduk. Evet. Derken Pir Efendimiz sohbeti bitirdi. Sabahleyin sohbet yapıyordu. Saat 9'da Kur'an okunuyor 3 sayfa. Arkasından o istahifanın tefsirini yapıyordu. Herkes katılıyordu o sohbetlere. Kelam-ı tefsir sohbetleriyle meşhurdur. Evet. Pir Efendimiz sohbeti bitirdi. Selam vererek ayrıldı. Ben de o hoca efendilerle... ...tekkede, zikir odasında... ...namaz kılınan yerde baş başa kaldım. Kimse yok. O ikisi ve ben. Hoca efendiler... Muhterem Esat Efendimiz sizlere... ...bu parayı vermemi emretti. Buyurun diyerek... ...ikisine ayrı ayrı 25 liralarını... ...teslim ettim. Evet. Parayı aldılar. Ama çok duygulandılar. Bu incelikten çok etkilendiler. Birisi dayanamadı. Boşaldı. Hüngür hüngür ağlamaya başladı. Öbürü... ...boynu bükük mahzun, kala kaldı. Efendim... Esad Erbili Hazretlerinin hali işte böyleydi. Bu dünyada bir çareye çare olan efendim, ahirette de cümlemize çare olun efendim. Yani. İşte Esad Erbil'e Hazretlerinin yolda kalanlara ihtiyaç sahiplerine yapmış olduğu yardım buydu. Ama bakıyorsunuz, fakültede de geliyor, kapımı çalıyor. Erzincan'dan geldim, Elazığ'dan geldim, Numune Hastanesinde kalıyorum. Hastamız çok acil. Acil paraya ihtiyaç var. Bir 500 lira verir misiniz? Olur. Dur hemen üzülüyoruz. 300 lira veriyoruz. Bir hafta sonra bir daha geliyor, bir daha istiyor. Aynı İki 200 lira veriyorum. Bizim As asistan Mehmet Bey'e dedim. O adamcağız bir daha geldiği zaman Ethem Hoca bin lira verecek. Yardım edecek sana. Ama ...sizin hastanız hangi hastanede kalıyorsa... ...o hastanın yanına gideceğim. Doktoruyla görüşeceğim. Ne kadar para ihtiyaç varsa... ...toptan vereceğim. Yani... ...senin istediğinden daha fazlasını... ...beni hastaneye götürün... ...ve hastanızla ve doktorunuzla... ...tanıştırın. Ne kadar ihtiyaç varsa... ...hepsini verecek. İki günü üç günü verecek. Evet. E, beni bir hastayla buluşturun. Üç gün sonra bir daha gelmiş. Bir daha para istemiş. Bizim asistan Mehmet Bey... Etim hocamız böyle söyledi... Ben hastanıza götürün... ...hastanızı göreceğim... ...o doktoruyla görüşeceğim... ...daha fazla paraya ihtiyaç varsa o fazla parayı da vereceğiz... ...lütfen beni götürün... ...deyince... ...biraz tuvaletim geldi... ...ben bir tuvalete gideyim geleyim kardeş demiş... ...tuvalete gitti... ...ben de o adamla bekledim diyor... ...iki saat bekledim... ...üç saat bekledim... ...akşam beşe kadar bekledim... ...adamcağız gelmedi... ...daha gelmedi mi? Yani, demek ki yalan söylemiş... Hmm. Böyleleri de var. Demek ki bir orta yolu da bulmak lazım. Evet. Onu... Onun için yani bu devirde isteyemeyenler var ya. Yani ilhafa diyor. La yese'lûnen nâse ilhafa. Evet. Utandığı için isteyemeyenler var. Onların iyi araştırılması lazım. Ve bulunca da onlara bol verilmesi lazım. İstemekten utananlar. Evet. Birinci kuralı istemekten utananlar. Onun için Hazreti Ömer radıyallahu an geceleri çıkardı. Çadır çadır dolaşır. Gizli o fakirlerin evlerini dinler. Bakar, ağlama sesi, sızlama sesi. Efendim söyleyeyim, matem böyle bir şeyler duyarsa mahiyetini anlardı. İhtiyaç sahibi gelip Hazreti Ömer'den utancından isteyemiyor. Hazreti Ömer istemeyenleri arıyordu. Onları buluyor. Onlara un veriyordu. Hurma veriyordu. Şeker veriyordu. İhtiyacı olan ne varsa hepsini, hepsini veriyordu. Gelemeyenlere gitmek. Hz Ömer'in hayatı hep bununla geçti. Evet. Sırsında hep çuval çuval, un, çuval çuval, buğday, çuval çuval hurma taşıyordu Hz Ömer radiyallahu an La <gülüyor> yes'elûnen nâse ilhafa Utancından isteyemeyenler. Kapıya gelip yani... ...rahatlıkla isteyen birisi varsa... ...o bir beş dakika... ...mülahaza hanesini... ...açık bırakıp düşünmek lazım üzerinde... ...bu ne kadar eder... Evet. ...iyi düşünmek lazım... Yoksa her gelene... ...gel kapıma açık bilmem ne dersen... ...artık yani bu işin sonu gelmez... ...ama kapıya gelen... ...Türkiye'nin en zengin adamı Rahmi Koç... ...diyorlar... ...kapıma benim o dahi gelse... ...Türkiye'nin en zengin adamı da olsa bir cebine beş lirasını koyar yine yollarım. He. Geleni de boş çevirmeyiz ama yüklü parada vermeyiz. Geleni Sami Efendi Hazretleri boş çevirmeyin derdi. Medine-i Münevvere'de, Mekke-i Mükereme'de hep beş riyal verildi. Beş riyal ile bir riyaline dört beş tane ekmek alıyorsunuz. Küçük küçük sandviç ekmek. İki riyal verince on, on iki tane ekmek. gerek kalan üç riyaline de Peynir, zeytin artı ne gibi varsa alabiliyorsunuz ve bir gün yetiyor. Bir günlük karın doyuracak parası olan bir kimsenin dilenmesi haramdır. Bir gün yetecek kadar Sami Efendi para veriyordu. Verdiği para bir gün yetecek kadar. Türkiye'de bunun miktarı da işte 6 lira, 7 veya 8 liradır. 6, 7, 8 lira kadar bir para verseniz bir insan iki tane ekmek alır. Yanına bir köle domates, biraz kırık peynir alır. ...bir iki de soğan, muğan bir şeyler alır... ...o günlük ihtiyacını karşılar. E, o para olduğu zaman... ...dilenme karamdır. Sami Efendi Hazretleri... ...dilenciliğin asgari ücretini ödüyordu... ...Hristiyan'a. Arabistan'da beş riyal veriyordu. Beş riyale... ...hakikaten bir günlük karın doyabilir. Yani günlük ihtiyacı karşılayacak evet, kadar... ...çok önemli. Evet. Yani... ...biraz dikkatli olmak lazım... ...yani ölçüler kaçırmamak lazım yani merhamet avcılarına da fırsat vermemek lazım. Araştırmak, bakmak, yerinde tetkik etmek ve ihtiyacın gerçekten varsa e, mutlaka ödemek lazım. Yani isteyen zaten Suriyeliler ihti sahipleri var. ihtiyaç sahipleri. Tabii Suriyeli kardeşlerimiz var mesela. Evet. Bunların mutlaka desteklenmesi lazım. Sokağa sokak dolaşıp da aramaya gerek yok. Her yerde Suriyeli var. Evet. Ensar olmak lazım. Ensar olmak lazım. Yani ben aklıma o geliyor. Yani bir tane Suriyeli aile... ...bir tane de ben alsam... ...yani yardım ediyoruz da... ...bir aile üstlensek... E, ...aylık ne kadar? 300, 400, 500... ...yani yiyecek, sırf yiyecek... Evet. ...o yiyeceğini al kardeş... ...sizin yiyecek ihtiyacınızı ben sağlıyorum... ...bitti... ...bir arkadaş bulup 300 lira hafta bir gece 12 kere alacaksınız... ...hiç olmazsa yaşantısını devam ettirsin... ...arkasından ona... ...ne bileyim belki bir iş bulmak gerekir... Evet. ...yani hayatın tedarik için... Veyahut hatta balık tutacak... ...oltasını vermek lazım. Tabii kendi mesleği varsa... Mesleğin Mesleğini yani, icra etmesi icra lazım. Edelim. Ondan sonra ikinci aşamada da o gelmesi lazım. O zaman ensar oluyor. Çünkü Medine'li ensar... ...Mekke'den gelenlere evini açmıştı. Evet. Her şey yarı yarıya paylaşılmıştı. Biz evimizi açmak yok. Yarı yarıya paylaşmak hiç yok. Ayda bir defa iki defa... ...yardım toplanıyorsa yardım ediyoruz... ...orada kalıyoruz. Yani... O Medinelilerin Mekke'den gelen muhacirler yaptığını biz şahsen yapmıyoruz. Yani biz ensar vasfına haiz değiliz. Ensar vasfını haiz değiliz biz. Olamadık ki ensar. Sabi Onlar ikram, ciddi yani, ciddi manada muhacir. Evet. Sabih Kerem her şeyini paylaşmıştı ama her şeyini payar yar yar ya. %50 %50. Evet. biz de şu anda bu yok. Hocam eee Dilerseniz bu Bediüzzaman ile alakalı da bir kısa bir evet. e, menkıbe var. Bunu da anlatırsanız ondan sonra zaten programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Evet. E, yani bu Kelami Dergahı'yla Bediüzzaman Hazretleri'nin irtibatını anlatabilir evet. misiniz? Efendim Bediüzzaman Hazretleri e, Kelami Dergahı'yla irtibat halindeydi. Kastamonu'da görüştüğümüz Hasib Efendi amca bu irtibatı Anlatırken şöyle diyordu bize. Evet. Efendim diyordu. Bediüzzaman Hazretlerinin kelamı dergahıyla olan irtibatları şöyleydi. Hazreti Bediüzzaman kelamı dergahına 10-15 günde bir veya ayda bir mutlaka gelirdi. Evet. Mutlaka ziyaret ederdi. Bediüzzaman Esat Erbil Hazretlerinin kadiri Müntesibi'ydi... Kendisi Pir Efendimiz'den kadirilik sülukü üzere tarikat terbiyesi almıştı. Evet. zaman Pir Efendimiz'e olan hürmetinden dolayı hemen odaya girer, girer girmez kapının önüne diz çökerdi. Gidip başka şeye oturmazdı. Edebinden girer hemen kenara diş çökerdi. Evet. Pir Efendimiz de sedirde otururdu. Esat Efendimiz'in sohbetleri Bazen çok ilerlerdi. İlerlediği zaman Bediüzzaman Hazretleri evinde Hazretlerini fazla yormayalım der. Ve Pir Efendimiz istirah, istirahate çekilirlerdi. Evet. sohbetin gerek alan kısmını Hazreti Bediüzzaman devam ettirirdi. Nurlar Kelami dergahında tulu eyledi. Çok geçmeden Nur Risalesi zuhur eyledi işte Kelami dergahının da muhtemelen zaman Sayın Nusra Hazretleri'ni bu yaptığı hizmetlerle ve ondan kadiri müntesib olmasıyla aldığı dualar vardı. O duaların da herhalde bir rolü olmalıdır. Çünkü dua rüzgarını arkanıza almazsanız bu e, maslahat gemisi, bu e, dünya rayında ve düzeninde gitmez. Mutlaka büyük zatların duası alınmalı herhangi bir işe girildiği zaman. Onlar işimizin arkadan itekleyici duvar rüzgarları olmalı. Yani yelkenin rüzgarı gibi yani Aynen. adeta. Yelken bir, yelke, bir gemi, yelkenli bir geminin itekleyici rüzgarı gibidir büyük zatların duaları. Eskiden büyük zatlardan dua almak için ta nerelerde nerelere gidilirdi. ...iyi hatırlıyorum ben. Şimdi o adet de kalktı Herkes yani Belki dua etmeyi de unuttu bu devirde O güzel adetler bitti Çocuğumuz olduğu zaman Büyük satlara sorardık Adını ne koyalım diye Rastgele bir isim koymayalım diye Mesela Kızımı farana vereceğim Ne dersiniz Oğluma şu kızı alacağım Ne buyurursunuz Efendim Kırşehir'e işim çıktı Gidebilir miyim Efendim oğlum tıfak kazandı Orayı mı Gazi tıbbı mı yazalım... ...Hacı Tebe tıbbı mı yazalım... ...sorarlardı eskiden... ...şimdi herkes... ...internet sayesinde... ...çok iyi biliyor... ...şimdi bu neslin yeni mürşidi... ...yeni şeyhi... ...internetler oldu... ...sağın süre gitmeye lüzum yok... ...alışveresini bile online hazır olarak... ...adresine getirtiyor ve yapıyor... alacağım malı öyle değil mi? Evet, evet. Her şey. Maalesef de her şey... ...ters, takla... Her şey eski minval üzere değil. Yani olması gereken rayda değil. Her şey darmadağınık oldu. E bir entropi var. sosyo entropi. Yani içtimai dağınıklık, parçalanmışlık. Hiç kimse adresini bilmiyor. E neyi, nerede, ne yapacak? Oturma nasıl olur? Kalkma nasıl olur? Sohbet nasıl olur? Misafirlik nasıl olur? Konuşmanın edebi nedir? Dinlemenin edebi nedir? Eskiden güzel bir sohbet için ...dinleyen kulaklara ihtiyaç. Dinleyen kulaklar vardı. Şimdi dinleyen kulakları bulamıyorsun. Sohbetin güzel olması dinleyen kulaklara da bağlı. Dinleyen kulak olmaysa olmayınca sen ne anlatacaksın? Dinlemiyor adam. Onun için sohbetlerimde her yere gittiğimde... ...sahabe böyle otururdu. Etteyyatı pozisyonuna alın. Hiç kımıldamayın. Hutbe nasıl dinleniyor namazın etteadisindeki gibi dinleniyor. Kitapları böyle yazıyor. Evet. Sohbette, Cuma hutbesindeki imamın okuduğu hutbede o hutbeyi dinleyenlerin oturduğu gibi etteadi pozisyonda önüne bakacaksın. Yanındakine sus dersen lağvetmiş olursun. Fe lağa diyor Hadis-i Şerif'te. Orayı burayı kaşımayacaksın. Kımıldamayacaksın. Gönül alemine gireceksin ve ilim duymakla başlar. Duya duya can kulağı kesile kesile hiç kımıldamadan öylesine ki oturduğunuz salona oturduğunuz mescitte böyle bir pencereden kuş girse sizi ağaç taş zannedip üzerinize konmalı o şekilde dinlemek lazım hiç evet. kımıldamayın tam böyle bir tefekkür tam bir temkin hali tam böyle bütün antenlerinizi açıyorsunuz her geleni sessizce alıyorsunuz, alıyorsunuz alıyorsunuz şuur altına ...sübüliminatif mesaj olarak... ...hiç kımıldamadığınız için... ...gelen mesajlar... ...direksin şuur altı yapılanmanızı oluşturuyor. Gelen... ...ayettir, hadistir, hikmettir... ...güzel sözdür... ...bunlar seni yapılandırır. Ama insanlar bugün... maçı izlerkenki huşuyu... ...namazda bile gösteremiyorlar. Maçı izleyen adama bakıyorum... ...namazdaki benim huşuma benziyor. Ben o huşuyu evet... O huşuyu ben namazda göstermeye çalışıyorum. Futbol severler de maçı izlerken... ...gözünü bir an oradan ayırmıyor. Ben de namaz kılarken ...gözümü bir an Allah'tan ayırmıyorum. Evet. Savrulduk gittik. Yani... ...bindik alamete... ...gidiyoruz kıyamete. İnşallah düzelir hocam. Aynen. Muhterem hocam... programında sonuna geldik. Ee, kıymeti dinleyenler... Bir programın daha sonuna geldik. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.